gasté 2 Hicri 8, 1430 Rumi Eylül 19. Günün tarihi 91 yıl önce bugün 2 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri Donma Vakçesi törenle İstanbul'u gerçek sahiplerine teslim ederek ayrıldılar. 1945 yıl önce bugün 2 Ekim 1869'da Hindistan'ın dini ve politik lideri Mahatma Gandhi doğmuştu. 827 yıl önce bugün 2 Ekim 1187'de Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethederek 88 yıllık Hristiyan işgaline son verdi Günün malumatı dünden devam 2 ayında Çiçekler İlkbahara ait çiçek tohumları özel yastıklara ya da basit sandıklara ekilerek üzerlerine geceleri örtü çekilir Safran, Yasemin, Nergis, Lale çiçekleri dikilir Tekrar çelik alınır patı kümeleri meydana getirilir. Açıkta kışlayacak nazik fidanlar saman saplarıyla örtülür. Bu ayda sümbül, zercin ve lale gibi çiçek soğanları cam kavanozlara suya konularak kök köksal, salı vermeleri için bir iki hafta karanlık yerde bırakıldıktan sonra odalara süs olarak alınır. Devamı yarın. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, marif takvimi. This is the right Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madre, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Bob Marley ve Wailers'dan Red Race, fare yarışı ya da fare ırkı nasıl isterseniz öyle görmeyebilirsiniz O şarkıyla başladık. Neden? Neden? o şekilde başladığımızı da Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı kitabında izah et. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 2 Ekim. Ölüme sevdalı bu dünya. Bugün dünya şiddete hayır günü. Dünya şiddete hayır gününde kesinlikle bir barış militanı olmayan... ...General Dwight Eisenhower'ın bir cümlesini hatırlatmak faydalı olabilir. 1953'te silahlara en çok para harcayan bir ülkenin başkanı olarak kendisi şunu kabul etmişti. Üretilen silahların her biri, suya bırakılan her savaş gemisi, atılan her mermi, yiyecek bir şeyi olmayan açlardan ve giyecek bir şeyi olmayan çıplaklardan çalınan paradır. ...ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet Açık Gazete burası. Biz de... Eduardo Galeano'nun ardından bugün dünya Şiddeti hayır gününde hakikaten Aznavul'un ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin mütefik komutanı olarak ondan sonra da cumhurbaşkanı olarak görev yapan bu askerin söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu gün ve gün doğrulanmak mümkün. Eduardo Galeano'nun hatırlatması bugün vereceğimiz ölümcül haberlerle ve Açlardan ve giysisi olmayan çıplaklardan çalınan paraların nerelere gittiğini de görme imkanı bulacağız. Ama tarihte bugüne kısaca biraz daha bakalım. Saat Limar Takvi'i de söyledi. 1187'de bugün Kudüs'ün Kudüs kuşatması sona erdi ve Selahattin Eyyubi bir Kürt lider olan Selahattin Eyyubi Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı hakimiyetinden kurtarmayı başarmıştı. 1984'te de bugün, 12 Eylül 1980 sonrası ilk grev olmuş. 4 yıl sonra, 4 yıl aşkın bir zaman sonra ve Tuzla'daki iki tersanede grev başlamış. Bunu da belirtelim ve sonradan da şimdi haberlerimize geçelim. Malumat, frıştık yapayım Galana üzerinden isterseniz. Cihan Haber Ajansı'ndan gelen bir haber vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. Yani bu silah ticareti ile alakalı olarak Almanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği ülkelerin ne kadar büyük paralar kazandığını ve bu çatışmanın ne kadar büyük e, çıkarcılarından birilerinin olduğunu bu kapitalist sistemin ee, örneklerini veriyorduk zaten açık gazdedi. Diğer ülkeler de buna katılıyor ve aynı zamanda durum hiç de böyle sıklaşıp insan hakları ile alakalı olarak paralel ilerleyebilecek bir durumda da görülebilmesi mümkün hale gelmiyor. Mesela İsviçre'den bahsediyoruz değil mi? Birinci Dünya Savaşında ve İkinci Dünya Savaşında tarafsız olan bir ülke İsviçre, hatta dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olsa gerek ki ne kadar kaçırılan para varsa kaçırılmayan paralar da olabilir tabii ki. Bu ülkedeki bankalarda e, tutuluyor. İsviçre'de yeni bir karar veriliyor. Bu karara göre İsviçre insan haklarını ihlal ettiği ülkeleri de silah ticareti yapma kararı alıyor. Güncel uygulamaya göre İsviçreli silah üreticilerinin insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği ülkelerde iş yapması yasaktı. Federal Konsey İsviçre silah sanayisinin uluslararası piyasadaki geleceği için ihracat şartlarını hafifleştirme yoluna gidileceğini açıklamış. Çünkü Avrupa Birliği ile ticaret, Avrupa Birliği ile beraber karşılaştığında zorlanıyormuş ve silah ihracatı hacmi küçülüyormuş. İsviçre e, Saat ve İsviçre çakısından başka muhtemelen, şeyler de yapıyor mu? Muhtemelen çakı üretmeyecekler artık. Ee, çakıdan daha ziyade silah üzerinden gidebilecek bir durum da söz konusu olabilecek galiba. 1 Kasım'dan itibaren silah ihracatı yönetmeliğindeki kriterlerin değişeceği haberi var Can Haber Tamam yani, o zaman devam edelim öyle. aynı konuda. E, çok ilginç bazı rakamlara da rastlamak e, mümkün. Yani Obama'nın yeni Irak ve Suriye'deki yeni savaşında masrafların arşı alaya göklere yükseleceği, patlayacağı, infilak edeceği söyleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin yeni Irak'taki bombardımanlarla yaptığı saldırılar şimdi Suriye'de de içine aldı. Amerikalı vergi verenlere ne kadar patlayacakmış hesap şöyle 780 ile 980 milyon dolar arasında vatandaşlara verilecek ve yıl ayda eğer biraz daha yoğunlaşırsak ki öyle talep ediliyor Pentagon'da Obama'da söylüyor artıracağız diyor zaten İngiltere'de katıldı. Britanya'da büyük bir bombardıman korkunç bombalamalar oluyor etrafımızda fare yarışı dediğimiz buydu işte ve e, kongredeki Amerikan Kongresi'ndeki Şahinler'in de savaş taraflarının da bastırması sonucunda bu şey yeni yayınlanmış bir analiz var. Center for Strategic and Budgetary Assessment diye yani stratejik ve bütçesel değerlendirmeler merkezinden ince bir hesap yapılmış. Hava operasyonları 2 bin yerde 2000 bin kişi bulunacak operasyonlara katılacak. 200 milyonla 320 milyon dolar ayda gidecekmiş. Hava operasyonları da daha hızlı bir şekilde devam ederse 350 ile 570 milyona ayda çıkacakmış. Eğer daha da 25 bin Amerikan askerinin de indirilmesi de konuşulan şeylerden bir tanesiymiş zaten. O da o zaman 1 milyar yüz milyonla 1 milyar 800 milyon ayda olacak yani ayda 1 milyar dolar gibi bir para verilecek. Bu arada Juan Cole'da Informed Comment adlı internet sitesinde çok değerli yazılarını gördüğümüz profesör Juan Cole şöyle yazmış. Kongre 8 milyar 700 milyon dolar yiyecek food stamps denen yiyecek pulları dağıtılıyor ya fakirlere Amerika evet. Birleşik Devletleri onu kesmiş ama 22 milyar doları da e, bombardımanlar için IŞİD'i e, IŞİD bombalayacağız bize verin demiş onu da de etmiş. Amerika Birleşik Devletleri tek değil Bulgaristan'dan Lübnan'a kadar hatta İran ve Rusya da aynı şekilde bu ülkelerin arasında Irak'a silah yığıyorlar şu anda. Tamamen bir e, cephanelik haline gelmeye başladı. Zaten cephanelik daha da fazla silahla beraber daha da büyük bir cephanelik ve haline Ve olmayan bir ülkeden başladı. bahsediyoruz. Üç evet. parça, en az üç parçaya ayrılmış olan ve herkesin birbirini zaten katletmekte olduğu bomba alan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Peki kim kazanıyor? Soru bu değil mi? Yani sonuçta bu kadar paralar gidiyor da. ...kazanan kim? Bir bakalım kim? Işe de karşı Orta Doğu'da başlatılan askeri harekat... ...dünyanın önde gelen silah ve savunma sanayi... ...şirketlerinin his, hisselerine... ...tavan yaptırmış, ralli yaptırmış... ...CHP'nin, CHP diyorum özür dilerim... ...Cumhuriyet e, Gazetesi'nin... E, ...haberine göre... ...bu ralli kelimesini bilmiyorum belki bir terminolojidir... Bu, ...bu ekonomi gazeteciliği içerisinde... ...neyse... ...bu hisselerin kazançlarını genel piyasa performansını aştığı... ...geçen Cuma tarihi rekor seviyelere ...çıktığından bahsediliyor... Uzmanlar savunma bütçelerinin artacağı beklentisiyle kazançların devam edeceğini de öngörüyormuş. Savunma hisseleri en çok geçen yıl Mısır'da yaşanan siyasi gerilim sırasında sıçrama yapmış. Dünyanın en büyük savunma şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nden Lockheed Martin geçen cuma %2.33 yükselirken son bir aylık kazancı ise %2.87'ye ulaşmış, artmış daha doğrusu. Şirketin piyasa değeri son bir ayda 2.4 milyar dolar artışla 57.6 milyar dolara ulaşmış. Bir şirketten bahsediyoruz yahu. Bir ayda 2.4 milyar dolar artış yapmış bu şirketin e değeri. 57.6 milyar dolara ulaşmış ki bu birçok ülkenin bütçesinden fazla galiba. Cuma günü hisseleri en çok yükselen şirket yine Amerika Birleşik Devletleri'nden e Tree Communication olmuş. Şirketin hisseleri %4.57 ile Yine rally yapmış. Peki enerji şirketleri son bir ayda 420 milyon dolar artmış. Evet. Bir ayda yarım milyar dolar artan evet. piyasa değerlerinden bahsediyoruz. Aynı, aynı yükselme tabii enerji şirketlerinde de var. Petrol, yani, e, Exxon Mobil, Shell, Mobil, e, Chevron vesaire. Yani param olsa yatırmaz mı tabii de. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü aslında e, en büyük kullanıcısı bu uçaklar. Mazotun, petrolün, uçak benzininin gözeflilerin o da onlar da ay, ayda 100 milyon dolar zaten araştırmaya harcıyor bir çek şirket. Açık açık yeşil programında yepsan ile konuşurken bir döngüden bahsediyordunuz. Yani fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma Kuzey Kutbu'nu ortadan kaldırmak üzere ve Kuzey Kutbu ortadan kalktığı zaman yine altında ne buluyorsunuz? Fosil, yakıtları, fosil yakıtları bu döngü yani fosil yakıtın ortaya çıkardığı durum yine fosil yakıtı ortaya çıkarıyor. Burada da aynı durum söz konusu. Bu savaş şirketlerinin ortaya çıkardığı durum yeni savaşları ortaya çıkarıyor. Sürekli kendisi şişerek ülkelerin bütçelerinden gayrı saati milli diyor? halslarından yüksek oranlarda paralar evet. kazanıyorlar. Sadece tek bir şirketten bahsediyoruz. Ölen kim? Ölen kim? Sizin benim gibi insanlar galiba. Aynı zamanda dünyadaki diğer canlılarda. Onlar hiç dikkat edilmiyor. Bir de o nokta hiç var ya. Sıfır o. Yani sıfır değerinde onlar. Zaten e, şimdi mesela olağanüstü bir haber daha vereceğim. Common Dreams'de gördüğüm bir haber. E, Sarah Lazar imzalı. Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetimine sormuşlar. E, sizin, bizim önderliğimizde ya da sizin demişlerdir artık. Onlar da siz biz ayrımı biraz daha farklı belki Türkiye'de bu bombalıyoruz ve e, yalnız arada sivil öldüğü yolunda çok sayıda sivil öldüğü yolunda ve bunların artış olduğu yolunda haberler geliyor. Ne diyorsunuz sorusuna ne cevap vermiş biliyor musun Pentagon ne yetkilisi demiş? Beyaz Evi yetkilisi. Evet standartlarımız vardı demiş yani sivil ölümlerini asgari de tutmak için. Çok önemli standartlar ilan etmişti Irak ve Suriye'de. Fakat bu şimdi Obama yönetiminin sözcüsü buna bayılacaksın. Caitlyn Hayden, Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü soran gazeteciye demiş ki bunu kaldırıyoruz artık demiş. Nasıl yani? Yani asgari ölüm. Asgari zarar görmesi Sivillere çok dikkat etme kuralını Kaldırıyoruz şimdilik demiş Yani konu ışığı dolunca Kafa kesenler olunca Kaldırmışlar ne diyorsun Yani bu kuralların kaldırılması zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde Oldukça yoğun bir şekilde görülüyor En son Kanada'da o kural kaldırılmıştı hatırlıyor musunuz Kanada'da orman yangını mevsimi Diye bir durum vardı bir sınır vardı Belirli dönemlerde ormanlar yanıyordu Aşırı sıcaklardan ötürü Şimdi artık böyle bir durum söz konusu olmayacak. Kaliforniya'da, özür dilerim Kanada değil, Kal Kaliforniya'da. Kaliforniya'da artık böyle da, bir durum evet. söz konusu olmayacaktı. Yani yeniden yazılan bir şeyden bahsediyoruz. Düşünce sisteminden ve kurallardan bahsediyoruz. İçinde evet, bulunduğumuz yani, çağ bunu gösteriyor tam olarak evet, belki de. Askeri yani askeri sivilizasyonu na dikkat etmek gerek gerektiğine ilişkin standartı gevşettik demiş bu özel durumda. Ama ondan sonra işi halledince tekrar koyarlar belki. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Yalnız çok öyle, ilginç ama, değil mi? Şöyle bir durum var. Bunlar çok çok uzun zaman önce çok çok uzun bir galakside meydana gelen olaylar değil. Hemen yanı başımızda Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın içerisinde ortaya çıkıyor. Bu şeyi hatırlayalım. Bireysel silahsızlanma ile alakalı olarak yapılan, daha doğrusu yapılamayan basın açıklamaları vardı. Evet. Türkiye'deki silah sayısına baktığımız zaman silah sahip olma sıralamasında. Türkiye tüm dünya ülkeleri arasında 27. sırada geliyormuş ama şöyle bir durum söz konusu. Yükselişte ama değil mi? Son 10 yılda ruhsatsız silah ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısının 10 kat arttığından bahsediliyor. Türkiye'de ortalama her 61 kişiden biri silah taşımakta ve bulundurmakta. Ee, bu Bireysel Silahsızlanma Gülü'nden Türkiye Psikiyatri Derneği'nden yapılan bir açıklama var. Bu açıklamada halen Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde ruhsatlı silah olduğu bilinmekte. Bu sayının İki katından daha fazlası ruhsatsız silah olarak olduğu, insanlarda insanlar tarafından tutulduğu yine aynı şekilde tahmin edilmekteymiş. Böyle evet. bir durum söz konusu. Yani çok çok uzak bir yerde değil. İlginç bir, bir zaman. Zaten şimdi birazdan işidin aldığı canları, işidin yaklaştığı ya da işide verdirilen zayiat üzerinden bir ölüm okuması da yaparız. Rakamların arasında dolaşırız. Çok ilginç zamanlarda yaşıyoruz yani standartların değiştiği ve silah ticaretinin başta olmak üzere bir de enerji şirketlerinin muazzam karlar elde ettiği dünyanın geri kalan kısmının da soyulup soğana çevrildiği ve hasta olan çocuklara yiyeceklerin uzaktan atıldığı Ebola çocuklarının kimsenin elini sürmeyi ve gözünü görmeye de dahi katlanmadığı bir durum. Ama şöyle hemfikir olabileceğimiz bir durum olabilir mi diye soruyorum ben de size silahı olan. Şu anda kuralı koyuyor. Yani daha çok seçilmekten ya da bu seçim üzerinden gitmekten daha ziyade silah olan ve bu silah üzerinden kazandığı parası olan doğrudan seçimi e, demokratik seçimlerin de üzerinde gelerek kendi kurallarını koyabilecek hale geliyor yavaş yavaş. Böyle hmm. bir durumda karşı karşıya kılıyoruz dünyanın dört tarafında. Evet yani Çinlilerin geleneksel bedduası var biliyor musun sen onu? İlginç zamanlarda yaşayasın diyorlar. Bu aslında doğru değilmiş uydurukmuş değil miymiş? Güzelmiş evet, ama. Çin kaynaklarında doğrulanmış İngilizler çok kullanıyor. Yani Anglo-Amerikan edebiyatında, siyasetinde çok kullanılan bir söz. İlginç zamanlarda yaşayasın diye. Aslında baktığınızda Çince'de buna en yakın ifade şuymuş. Ningui Taiping Kuan Mu Zulan Liren yani anladın sen onu. Evet. Barış zamanında köpek olarak yaşamak Savaş zamanında insan olarak yaşamaktan iyidir anlamına geliyormuş. Kabaca çevirirsek bunu. Yanlış anlamamışım. Ne var ki hangi anlamı tercih edersen et beddua fena halinde tutmuş gibi görünüyor ne dersin? Muhtemelen. İlginç zamanlarda yaşıyoruz gerçekten ve evet köpek gibi yaşıyoruz. Efsanevi radyocu Amy Goodman son yazılarından birinde şöyle bir şey İngilizce bir kelime oyunu yapıp başlığı şöyle koymuştu Global Warming and Global Warring yani anlama hafifçe eğip bükersek bükme pahasına Türkçe'ye küresel ısınma ve küresel ısırma diye aktarabiliriz yani ısırmayı da Shakespeare'in Julius Caesar oyunundan ve Plutarkos'un hayatlarından Roma İmparatorluğu döneminden apartıp kudus savaş köpekleri şeklinde yorumlayabiliriz pekala yani tarihteki en büyük iklim yürüyüşüne 400 bin insanın katıldığı işte bizim de açık radyo olarak katıldığımız müthiş protestodan hemen birkaç saat sonra Amerika'nın Suriye'yi bombalayarak bir savaş daha başlattığını yazıyordu ve Başkan Obama bir kez daha savaşın başını çekerken aynı anda hızla bozulan iklim konusunda ses bile çıkaramıyor ses çıkarmaktan bile aciz diyordu yani şöyle demişti Amy Goodman, dünya yapışık ikizler gibi iki krizle birden kuşatılmış durumda. Küresel ısınma ve küresel savaş, küresel ısırma. Durum bu. Ama... Umut var diyeceksiniz şimdi, ben de size inanmayacağım tabii. Var mı? Doktor Bey. Çözüm var. Çözüm var. Evet. E çözümün herkes tarafından bilindiği bir gerçek. Ortadan fosil yakıtları kaldırırsınız kullanmayı. Yok, o Silahları da köşeye atarsınız. Bu durumu... Hatta köşedir, toprağa gömersiniz. Toprağa gömersiniz. Savaş baltalarını... Düşürüyor. Evet işte. Şimdi bak... Montbio güzel bir yazı kalemi almıştı. George Monbiot Guardian'da. Çözüm basit diyor. Bütün Müslüman dünyasını bombalayalım diyor. Sadece şeyle olmaz diyor. Hayatlarını kurtarmak için... Yani... Tek tutarlı ahlaki, durum manevi yol budur diyor. Niye, neden sadece IŞİD'i, İslam devletini bombalamakla yetinelim ki diyor. Suriye hükümeti bu kadar insanı katletmişken ve pek çok, ya o kadar sayısız insanı işkence etmişken neden IŞİD'le duralım ki diyor. Bu Bu zaten geçen yılın. Ahlaki zorunluydu diyor. Senin en çok üzerinde durduğun konulardan biri bu işte. Yani şimdi ne değişti ki diyor. Niye yani, vazgeçtik Suriye'den diyor. Hayır yardım yaptığınız muhalifleri de aynı şekilde bombalıyorsunuz evet. diye de sorabilirsiniz. Peki, bir ondan bir sonra peki diyor. diyor Şii milislerini bombalamaya ne dersiniz Irak'ta diyor. Onlardan biri mesela Haziran ayında geçen Haziran ayında Bağdat'ta Hi milislerden biri sokaktan 40 kişiyi to toparlamış, derlemiş ve öldürmüş, katletmiş. Gerekçesine Sünni oldukları için. Bunu haber kaynaklarından veriyor evet, bombiyor yani. yani. şey de vardı. Işit musul'a saldırdıktan sonra Kürt bölgelerindeki siviller de aynı şekilde derlenip toparlanıyordu. Gözaltına alınma görüntüleri vardı ama ondan sonra serbest bırakılma görüntüleri olmuyor. olmuyor. Bir başkası 68 kişiyi bir camide ağustos ayında katletti diyor gene şiilerden şimdi açıkça aslında temizlik ve silmeden, silme operasyonlarından bahsediyoruz yani İslam e, devletini bir yenelim IŞİD'i bir yenelim ondan sonra temizliğimizi yapacağız diyorlarmış zaten sünniler konusunda şiiler söylüyor bunu bir şeyi politikacı da şöyle bir bu yarıda bulunmuş. Bütün bunları dipnotuyla veriyor şey. Moambio demiş ki biz Şii bir El Kaide grupları yaratma peşindeyiz ve Sünni El kaideye paralel gidecek. Paralel kainatı yaratacağız demiş. Açıkça ifade vermiş. Şiilerde intikam peşinde yani. ...peki neden burada duralım... ...hangi insani ilkelerle... ...sadece Şiilerle yetinelim... ...IŞİD ve Şiilerle yetinelim ki... ...diye devam ediyor George Monby... ...Gazze'de... ...2100 Filistinli katletti... ...İsrail diyor... ...ve okullarda... ...ve hastanelere sığınanlar da dahildi... ...tabii ki bunlar da... ...İsrail'e karşı savaş... ...insani sebeplerle... ...savaş bombardımanını hak etmez mi... ...diye sormuş... Peki İran'ı niye bombalamayalım ve silmeyelim diyor. Çünkü mesela Muhsin Amir Aslani'yi biz duymamıştık bunu haber olarak vermedik. Ee, geçen hafta asılmış. Neden asıldığını biliyor musun Neden? bu adamın? Çünkü dinde yenilikler yapıyor diye. Yani Kur'an'da Yunus'la ilgili surenin aslında sembolik olduğunu... Söylemiş yani öyle bir şey karnında dolaşma yoktur. Diye. Ama sembolik anlatıyor dediği için asılmış. Sen dine ediyorsun diye. Pakistan'ı niye bombalamayalım diyor. Mesela Muhammed Aşkar diye bir adamı paranoid şizofrenisi varmış ve ben peygamberim diye dolaşıyormuş ortalıkta. Onu hapsetmişler Pakistan'da ve muhafızlarından biri de sırtından vurmuş. O zaman Pakistan'ı niye bombalamıyoruz diye. Sonra peki Suudi Arabistan'da aslında asıl acil durumumuz Suudi Arabistan'ı bombalamak değil. Yani mi orada da aynı şekilde kadınların zorla e, kapatılması gibi bir durum söz konusu. Aynı zamanda Dahası, kafı kesme gibi cezalar da var. Ha, 59 kişi geçen ay 59 Hadi kişinin kellesini kesmişler. Mı? Evet. Ha, pardon bu, bu yıl. Bu yıl bu yıl. 9 ay. Bildiğiniz de, kesiyorlar değil mi? Kılıçla. kılıçla kesiyorlar ve suçlar arasında da. Ke kellenin kesilmesi sebepleri arasında zina büyücülük ve üfürükçülük de var. Büyücülük ya da üfürükçülük yaptığı iddia edilenlerinde kellesini kestiler. Yani... Orta çağdaki gibi. Evet. Çok daha uzun zamandan orta beri... çağa geri dönüyoruz diye korkuyoruz ama galiba Ortaçağ'a hala devam ediyormuş devam da bizim haberimiz yokmuş. Yani zaten 2009'da Hillary Clinton'da gizli bir memorandumla Suudi Arabistan'ın El-Kaide için en temel e, mali fonları sağlayan ülke olduğunu gizli memorandumunda söylemişti diyor. Taliban ve diğer gruplar içinde hatta İngiliz casus teşkilatının M16'nın başkanı Sir Richard Dirlov'da açıklamıştı ki Prens Bender bin Sultan Suudi istihbaratının başı olan kişi Şöyle demiş kendisine Orta Doğu'da demiş Richard Çok uzak günlerde değiliz Allah e, Şiilerin yardımcısı olsun Diyeceğimiz günlerin hepsini ortadan Kaldıracağız demiş Böyle konuşmalar var Yani Orta Doğu Batı Asya'da ciddi bir şekilde Bütün tümünü Şeyden geçirebiliriz diyor Dümdüz etmemiz lazım insani sebeplerle Peki de plan budur diyor Barack Obama yedi büyük ölçüde nüfusu Müslüman olan yedi ülkeyi bombaladı diyor. Her seferinde de ahlaki sebepler gösterdi diyor. Sonucu görüyorsunuz ne kadar düzgün bir hale geldi diyor bombalamalardan sonra. Libya, Irak, Pakistan, Afganistan, Yemen, Somali ve Suriye şimdi hepsi cihadi, cihatçı gruplardan temizlendiler. Çatışmalar bitti, kaos bitti. Cinayetler ortadan kalktı, baskı ve işkence de bitti. Yani bu dünyadan habaset, kötülük yeryüzünden silindi. Batı'nın bombalayan melekleri sayesinde diyor. Ondan sonra da şey hesaba geçmiş. Yani ISIS, yani Işid ve cephet tül nusra ki en yani IŞİD'den sonraki belki de en aşırı ...gruplardan birisi. El-Kaide işte... ...yani... ...onlar rakiptiler... ...birleştiler diyor... ...ve bombalamanın başlamasından sonra... ...altı bin yeni iltihak olmuş... ...katılım olmuş... işide Hepsinin... ...dipnotlarını veriyor... ...ve böyle şey kafalarını... ...kestikleri kafaları... ...kameraların önünde sallandırıyorlar ki... ...gelin gelin diye daha da bombalama olsun... ...safları sıklaştıracak... ...nasıl olsa diye ve bizim hükümetlerimiz de bu budalala kapı yani budalaca bu işe çanak tutuyorlar diyor ama tabii sürekli savaşın büyük galipleri var diyor. Amerika, İngiltere'de Birleşik Krallık'ta 2004'te başlayan çok ciddi yolsuzluk araştırmaları durduruldu diyor ama o zamana kadar Suudi bakanlara ve aracılara ne kadar para, rüşvet ve kar verildiğini ortaya koymuş. 300 milyon mesela bir Britanya para konuştuk ya hı hı. bir Britanya şirketi 300 milyon sterlin dolardan daha fazla sadece Suudi Arabistan ulusal muhafızlarına silah satmak için 300 milyon. Sterling'den daha fazla rüşvet vermiş. Böyle gidiyor. Işte. Ama şöyle bir durum var. Şu anda Wikipedia verilerine göre, <gülüyor> özür dilerim. Wikipedia verilerine göre bir milyon dokuz bin dört bin Müslüman bulunuyormuş dünya üzerinde. Şimdi bunların hepsini toker teker öldürmeye kalkarsanız epey bir masraflı teker bir şekilde. Değil toptan. Toptan da değil. Halı bombardımanı yapacak. Sürdürülebilir yıkım diye bir şey var. Yani şöyle oluyor zaten bu ülkelerden birine silah verdiğiniz zaman zaten bunlar şey oluyor ya hani karşı karşıya gelmeye meyilli kapı komşusu ne kadar komşunu sevdi denilse komşunu sevdiğin kadar aynı zamanda komşundan dikkatli ol ve tedbirli ol aynı zamanda paranoyak ol gibi bir düşünce var şu andaki durumda bu ülkelerde evet. birçoğunda yani bunlardan bir tanesine silah verdiğiniz zaman zaten diğeri öldürmeye başlıyor diğerinin de yakınları delip niye benim yakınımı öldürdün diye silah istemeye başladığı zaman her ikisine birden silah satabilme gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Rusya'daki Kalashnikov fabrikaları ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki M16 fabrikaları bu, bu yıkımı aynı şekilde destekleyebiliyor. Biraz önceki hisselerden gördük ne kadar artıyor. Evet. Ve işin kötü tarafı Suriye üzerinden bahsettiğimiz zaman nasıl, nasıl doğrudan müdahale ettiğini ederseniz olay çok daha trajikleşmeye başlayabiliyor. Mesela dün Humus'ta bir patlama meydana evet geldi yani. iki okulun yan, yanında. 32 kişi çoğu da öğrenci, ilkokul öğrencisi. İlkokul öğrencileri 32 kişi öldü ve çoğu ağır yaralı 115 kişinin yaralandığından bahsediliyor. Daha önce bu tip Bombalı saldırılar, okulların yanındaki bombalı saldırılar görülmüyordu. Her ne kadar 2,5 yıldır, 3 yıldır süren bir iç savaş olsa da Suriye'de bu kadar vahşi saldırılar, doğrudan çocukları hedef alan saldırılar meydana gelmiyordu. Amerikan işgaliyle beraber tesadüf müdür yoksa bilerek mi yapılmıştır o kısmı çeşitli analizlere tabi tutulabilir. Ama böyle olaylarda ortaya çıkmaya başladı şu anda. 32 tane öğrenci öldü, çoğu öğrenci, 32 kişi öldü ve o 115 kişinin aralarında büyük çoğunluğu da ağır yaralı olmak üzere yaralandı ve hastanelerde olduğudan söz ediliyor. Evet, bu ilk kimin defa gördüm, bilmiyoruz ama e, yani IŞİD mi fakat e, on, on onun buyunu da söylediği gibi IŞİD'in ya da İslam Devleti'nin uygulamaları ve gündemi korkunç, dırıyor, işkence ediyor, terörize ediyor ve tehdit ediyor ama Obama'nın dediği gibi de bir ölüm ağı oluşturuyor network ama Pek çok ölüm ağından sadece bir tanesi ve gittikçe daha da kötüsü Batı'nın bu giriştiği bombardımanlı Haçlı Seferi en çok istediği şeymiş gibi görünüyor. Çünkü saflarını sıklaştırmanın en kestirme yolu diyor ve bombalama başarılı olursa ne olacak diyor yani. IŞİD'i mesela geriletirsek denge onun aleyhine gerletirse o zaman bu sefer Şii ölüm mangalarından bahsediyor olacağız. Dört bir tarafında bu, bu yerlerin ve onları da yok etmenin ahlaki yükümlülüğünden insani yükümlülüğünden bahsedeceğiz diyor. Yani şeyler değişiyor, hedefler değişiyor, politikalar değişmiyor. Soruyu da boş verin. Cevap sorunun ne olduğunu hiçbir önemi yok. Boş verin onu diyorum. Cevaba bakın siz. Cevapta bomba diyor. Bombalama. Yani barış ve hayatı korumak adına hükümetlerimiz sürekli savaşı yüzdürüyorlar diyor. Böyle bir durum işte. Biz de bugün tezkere konuşuyoruz. Şimdi birazdan tezkere konusuna da bakacağız. Açık gasti. Ben bir morsum ben morsum diyen Beatles'a kulak verdik John Lennon'ın bestediği şarkıda bu 35 bin mors balığı balık da denebilir mi bilmiyorum o hayvanlar walrus İngilizcesi 35 bini Batı'da Alaska'da bir plaja yığılmış durumdalar neden biliyor musun? Neden? Hayat alanları kalmamış. Küresel salısım hakkında bize çok önemli bir şey söylüyorlar diyor. Sarah Lazar'ın yazısı ve analizi. Common Dreams'den korkunç görüntüler var. Yani inanılması bu çılgın dünyada getirdiğimiz hali... Hasavur etmek imkansız. Normalde hiçbir zaman gitmedikleri yere bu hayvanlar gitmek zorunda kalıyorlar mı? Çünkü uzun mesafelerde dinlenmek için buzlara tutunuyorlar. Kuzey buz denizinde ama buz yok. O yüzden de şimdi bir muazzam kalabalık güruh halinde plajlara e, sığınmak zorunda kalmışlar. 35 bin aşağı yukarı küçücük bir daracık bir alana sığınmış. NOAA diye adlandırılan e, okyanuslar ve atmosfer yönetimi diye Amerika'nın ulusal dışı bir araştırması havadan gözlem yaparak bakmışlar ve direkt sonucu o küresel ısınmanın ve buzların çekilmesinin sonucu. Bu hayvanlar çiftleşmek için ve dinlenmek için çeşitli avlanmak için de buna ihtiyaçları var sularda ama bulamıyorlar bunu artık. Durum bu. Yani kutup ayılarının yıllardır bize söylediklerini şimdi ve yerli halkların orada yaşayan Eskimoların, Inuitlerin ve diğer yerli halkların bize yıllardır söylediğini şimdi e, morslar da söylemeye başladı demek. O zaman şu anda e, oldukça şaşırmış durumdayım. Radikal internet sitesinde yazan haber doğru değil mi? Yani Kuzey Kutbunda iki yıl önce suyla kaplı olan Alaska büyüklüğündeki bir alan buzla kaplı değil mi? Yani... Orada şey diye söylüyor, söyleniyordu. Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi yoksa mit mi? Uydu görüntüleri eriyor denilen buzulların son iki yılda 1.7 milyon kilometre genişlediği ortaya çıkmış. Hadi can, hadi can. E ama Devam yazıyor, edin. okuyoruz. E, tamam, ne yapalım onların da bazı hataları oluyor. Bu aralar oldukça fazla oluyor. Geçelim. Evet, ve gelelim dünyanın bu harika haline. E, savaşan ve ısıran... Dünya. Yani Ningwei, Tai Ping, Kuan, Zuo, Luan, Li, Ren. Anladın değil mi? Değil mi? El, elbette. Yani işte barış zamanında köpek olarak yaşamak, savaş zamanında insan olarak yaşamaktan iyidir. Dedik ve devam ettik. Mustafa Elitaş açıklama yapmış. Teskeri görüşmeleri açık yapılacak demiş. Bu seni rahatlattı herhalde. Bir nebze. Bir nebze. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bugün tezkere görüşmeleri yapılıyor. Birleşim, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda büyük ihtimalle açık yapılacak demiş. Ona bile kesin karar veremiyorlar. Gizlim yapsınlar açık mı? Tamam. Ama büyük ihtimalle demiş bu bizi çok rahatlattı. E, eğilim Irak ve Suriye tezkesinin açık birleşimde yapılması olduğunu belirtmiş Elitaş. Büyük ihtimalle açık yapılacak demiş. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde fire varmış. 46 eksikle gidecekmiş Bu şeye, tezkere oylamasına. Öyle mi? Hı -hı. Çünkü hacca gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> Hacadalarmış. Ee, katılamayacaklarmış. Ülkenin bu kaderini belirleyecek olan sürece. Belki savaşa gireceğiz. Belki savaşa aynı şekilde... Ne diyor tezkere Sıçlayacak Tezkere mi? Evet. Irak ve e, Suriye üzerindeki toprak, daha doğrusu ülke dışındaki toprakların aynı şekilde gerekli görüldüğü şekilde e, müdahale edilmesi yolunda yol açılıyor. Ee, yani sınır ötesi harekat evet. ve müdahalede Özellikle. bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yabancı ülkelere, yani bu durumda Suriye oluyor. Başka bir ülke var mı? Irak yani, var. E, Yunanistan ve Bulgaristan yok çok şükür. Ermenistan'ı da unutmayın. Evet. Hiç belli olmaz bu işler. Evet onlara gönderilmesinin yanı sıra yabancı silahlı kuvvetlerin de Türkiye'de bulunması da metinde yer alıyor yalnız. Yabancı silahlı gruplar tanımlamasını anlamadım. Gruplar anlam değil. Yabancı silahlı kuvvetler dedim. Gruplar kuvvetsiz mi oluyor? Amerika Birleşik Devletleri, NATO. NATO mesela. ülkeleri. Zaten evet. NATO'dan da böyle bir açıklama gelmiş saldırıya uğrarsa ...herhangi bir şekilde savunuruz demiş... ...NATO Genel Sekreterliği görevine... ...bu tezkerenin gerekçesinde Türkiye'nin... ...ama bir dakika çok önemli bir şey var... ...bugün başladı, dün başladı... ...göreve Jens Stoltenberg... ...ve ayağının tozuyla... ...ilk verdiği demeçte... ...Türkiye'yi... ...kanımız boğasına savunuruz demiş... ...fururuz demiş evet... ...Türkiye'nin güney sınırı boyunca... ...ulusal risk ve tehditlerin arttığı ifadeleri de... almış bu tezkerenin... ...gerekçeleri arasında... Peki şimdi bu açık yapı, Cumhuriyet Halk Partisi hayır demeye karar vermiş, bu önemli, Suriye Irak tezkeresine yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi tavrını belirlemiş, bugün görüşülecek, Kılıçdaroğlu Genel Başkan tezkereye şöyle bir baktığımızda sanki IŞİD terör örgütü işin perdesi, ama Suriye ile nasıl mücadele edeceğiz? Bu anlayışla geldiğini görüyoruz. O açıdan doğru bir tezkere olarak görmüyoruz. Oyu kullanacağız demiş. HDP de aynı şekilde, Halkların Demokratik Partisi. Görüşülecek tek metinle indirgenmiş o. Tezkere hakkında açıklama yapmış. Bir işgal gücü gibi komşularının topraklarına girmesi... Oralarda halkların iradesini çiğneyerek güvenli bölge adı altında alanlar yaratması o coğrafyada yaşayan halkların talebi de çıkarı da değildir demiş. Bu tezkere dili itibariyle de bölgedeki insanlık dışı ortama karşı mücadele eden halklara el uzatmak, onlara yardımcı olmak zihniyetinde değildir demiş. Milliyetçi Hareket Partisi önceki yıllarda Tezkere'ye evet oy vermişti. Bu şekilde biliniyor kendileri. Tezkere metnini görmeden konuşmama kararı almışlardı aynı şekilde. Fakat bu kez nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu oldu. Ee, şöyle demiş MHP Genel Başkan Yardısı Mehmet, özür dilerim Emin e, Haluk Ayhan BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada. Biz daha önce tezkerelerde tavrımızı müspet anlamda net bir şekilde ortaya koyduk. Kabul oyunu hem hükümetin hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke güvenliğine gelebilecek tehditlere karşı elini kuvvetlendirmek için verdiğimizi söyledik demiş. 2008'den beri bunu kamuoyu da paylaşıyoruz. Yine aynı şekilde paylaştık ve evet diyeceğiz demiş. Evet, Türkiye'nin bekası ve milli güvenliği için evet oyu vereceklermiş. E, aksi takdirde tezkere olmazsa Türkiye'nin bekası ve milli güvenliği. Tehdit altında Tezkereden kalacak. önce yok muydu? Tezkeresiz dönemlerde bu böyle bir soru mu söz konusuydu ya da? Öyle anlaşılıyor işte. Peki şimdi bu tezkere bugünlerde gazetelerinde bir kısmının başlığında şeyler var. Şifre çözücü olarak çalışan gazeteler var. Haber Türk mesela tezkere şifreleri demiş bugün 15'te öğleden sonra 3'te. Mecliste görüşülmeye başlayacak Irak-Suriye teskeresi, teskere şifreleri, kümete sınır ötesi operasyon dahil geniş verilen teskere, MHP'nin destek oyları ile geçmesi bekleniyor demiş ve şifreleri sunmuş ama geçeceğim onu çünkü spekülatif nitelikte aynı şekilde bir günde yanılmıyorsam bakayım. Evet, bir günde işte teşkilat şifreleri demiş. Gerçek hedefleri. içeride ve dışarıda sıkışmayı aşmak işi e dedi Suriye'ye karşı Kürt güçlerine müdahale için tek cepheye ABD askeri içeriye diye o da spekülasyon yapmış. Aynı manşet başlığıyla. Ama Hürriyet Gazetesi de buradalar diye büyük bir manşet atmış. Ve Suriye'deki Kürt kenti Kobani etrafındaki baskısını IŞİD'in artırdığını Zorava bölgesinde IŞİD ile YPG arasındaki çatışmalar 200-300 metre öteden çıplak gözle izleniyor Türkiye tarafından demiş. Ve IŞİD'li teröristlerin sınır boyuna kadar geldiğini gösteren fotoğraflar var. Öte yandan sabah gibi bir gazete çok iç açıcı nefes. Aldırıcı bir şey. Alabildiğine özgürlük demiş Erdoğan. Aha. Cumhurbaşkanı olarak ilk kez mecliste konuşmuş ve alabildiğine özgürlük demiş. Neymiş özgürlük olan? Yani şey LGBT haklı mı? Ya da medical e, mariano kullanımı gibi şeylerden bahsediyor Çünkü özgürlük dediğiniz zaman Batı'da şu anda onlar algılanıyor. Batı dünyasında. Başkalarının özgürlük alanını daraltmadığı, şiddet aracı olmadığı ve ulusal güvenliği tehdit etmediği sürece... Her türlü özgürlük milletimizle buluşturulacak demiş. Başkalarının bir daha söyleyebilir misiniz? Yok. Ya, bunu, lütfen. bunu benden isteme. Lütfen yani. bir daha. Başkalarının özgürlük alanını daraltmadığı, şiddet aracı olmadığı ve ulusal güvenliği tehdit etmediği sürece. Özgürlük, her türlü özgürlük milletimizle buluşturulacak. Buluştur demiş. Demiş. ...Başbakan Davutoğlu da... ...tarihi bir tezkere uyarısında bulunmuş... ...o zaman Star gazetesine geçtim... ...şimdi onun manşetinde... ...hayır diyen IŞİD'e evet der demiş... ...alsana bir... ...bulmaca, bilmece işte... ...din tamam. üstünde... ...kaydırmaca... ...yani şöyle bir durum söz konusu... ...özgürlükten bahsediyoruz da... ...Karşı Gazetesi 17 ve 25 Aralık... ...yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili haber yaptığı gerekçesiyle... ...polis baskısına maruz kalmıştı geçtiğimiz gün ve söz konusu haberin kaldırılmasını istediklerini söylemişti gazete yöneticileri. Baskıdan fotoğrafları internet sitesinde, baskından fotoğrafları internet sitesinde de yayınlamışlardı. Konuyla ilgili açıklama yapmıştı karşı gazetesi genel yayın yönetmeni Emrah Direk özgürlük diyoruz yani. Kimse evet. e, diyordu ki bu özgürlükte basın özgürlüğü de dahildir galiba bu söylenenlerin arasında. Saat 11 civarında geldiler. Direkt arama emrini göstererek arayacağız dediler. Suç teşkil eden bir durumumuz yok. Çalışmamızı durdurdular. Giriş çıkışımızı yasakladılar. Hard diskleri kopyalamak için savcılıktan hard disk getirdiler ifadelerini kullanmış. 15-20 polisle beraber ee, gelmişler. Bu şekilde böyle bir araştırma yapmışlar karşı gazetesine. Bir de Grihat haber yayın sitesine ikisine de baskın yapılmış. Fakat e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Sezgin Tanrı kulu çok aktif bir şey soru önergeleriyle sürekli olarak takip ediyor her konuda usulsüzlükleri. Onun bir e, sorusu var. Diyor ki arama yapan ekibe telefonla söz konusu haberin kaldırılması talimatı verildi iddiası doğru mu? Doğruysa telefonla söz konusu haberin kaldırılması talimatını kim verdi? İzin ver, verildiysa arama izni hangi yetkili mahkeme kararıyla verildi? Karşı gazete ve Grihat haber yayın siteleri adreslerine polis baskını yapıldı demiş. Yani iddiaya göre polisler internet sitesinde yer alan haber kaldırılmayıncaya kadar kaldırılmayıncaya evet. kadar gitmeyeceklerini, aksiyalde siteyi tamamen kapatacaklarını söylemişler ama internet sitesi bir o haberi değil. çıkarın gidelim diyor. E ne oldu yani şey mi bu? Yani bildiğiniz gazete mi? Ya da kitap mı yazıyorsunuz? O sayfaya çıkar. Ondan sonra matbaaya ver gibi bir durumu söz konusu. Bir de yani haberi çıkarırsan internet yok. bu. O haberi attığın zaman devam et diyor. Yani benim istediğim bu diyor senden. Sadece polis gelip anladığım kadarıyla. Tamam da internet bu. Yani çıkarırsanız gitti. Hoşçakal. Böyle görüşürüz. Memur bey dersiniz. Ondan sonra tekrar aynı şekilde yaparsınız. Ben bu mantığı anlamıyorum. Fişini mi çekip alacaksınız bilgisayarın Ya da hard diskini mi götüreceksiniz? Yani Aa. nasıl durdurabileceksiniz bunu? Böyle bir ...siber alandan bahsediyoruz. Standartta gevşetme yapılmış. Tıpkı ıı, Irak ve Suriye'de... ...Amerika'nın bombalamalarında... ...sivilleri öldürmeme standardında ...koruma standartında yaptığı... ...gevşetme gibi... ...karşı gazeteye yapılan baskın... ...meclis gündemine girmiş işte... ...o haberi çıkarın gidelim diyorlar. Bu arada... E, haber ha, ...hani o ses kayıtları montajdı... ...başlıklı habermiş... İkisi de kapatıldı diye bir haber var ama anlamadım. Yani bu daha doğrusu şey önce kapatıldı karşı gaz diye şimdi de şey bekleniyor gri hattının kapatılması bekleniyor diye mahkeme kararı yok göründüğü kadarıyla anlaşılamadı. Başka bir şey var bir de onlardan da hemen bahsedelim. Ak saray diye nitelendirilen bu benim değil bu benzetme tamamen şeyin. Yani Beyaz ve Aksaray demek de güzel bir şey aslında. Obama'nınkine benzer bir başkanlık sistemini de öngörüyor herhalde. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki konut. Şimdi Aksaray'a dönüştü. Evet ama White, benim aklımda White White böyle Çiçek Abbas filminde şeyin, Muavi'nin yaptığı şey e, geliyor, anons geliyor. Aksaray, Aksaray, Aksaray diye. Evet. Yalnız bu Davutoğlu söyledi bunu Aksaray diyelim diye. Tamam. Olamaz mı? E, o söyleyince Olur. Atatürk Orman Çevirine inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı konutu için yaklaşık 300 milyon dolar alacağını. İyi para. Evet, The Wall Street Journal da aynı şeyi söylemiş. Emrah Aydın Onat'ın analiz haberinde orada Türkiye'nin Wall Street Journal.com.tr yani Türkiye'den Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Başbakanlık, şimdi Cumhurbaşkanlığı komutunun maliyeti diğer tarafta da Hindistan'ın Mars'a giden uydusunun maliyetini göstermiş. Kıyaslamalı yapmışlar. Ve Aksaray için harcanan parayla Mars'a 3 uydu gönderilebilirdi demiş. Hindistan'ın gönderdiği şeyi. Ya Göktürk uydusu zaten gönderilmedi mi? Mars olmasa da sonuçta uzayda bir uydu var. Göktürk 2. Ama Mars'ın fethi önemli. Ee, yani 700 milyon Türk lirasını kullanmanın pek çok yolu var demiş mesela. Mars'a uydu göndermek, çocuklara kitap dağıtmak, Cumhurbaşkanlığı konutunu inşa etmek, yaşam odası. Yani yaşam odası madenlerde işçilerin hayatını kurtarmak için Soma'da 301 kişinin ölümüne yol açmıştı. Sığınmacılara yardım etmek veya başka bir şey yapmak. Airbus 330-200 model uçak 500 milyon Türk Lirası veya Ankara'ya yapılan kapı ve saatler 31 milyon Türk Lirası. Ankara'ya kapı yapıldı ya. Kapı İyi, mı? Evet Ankara'nın kapısı var. Sen yakın zamanda gitmediği için bilmiyorsun. Yok. Giderken kapıdan geçiyorsun. Tarihi kapısından Ankara'nın. Valla. İşte oraya bir de saat kuleleri var kapının. Orada 31 milyon lira harcanmış. Onların da başka işlerde harcanması mümkün diyor. Kamu otoritesi bu büyüklükteki paraları ve kaynakları ne için kullanacağına nasıl karar veriyor diye de sormuş. Bir şey yaparken vazgeçtiği diğer şeyleri dikkate alıyor mu? Bunları yapmak yerine daha güzel şeyler yapabilir mi? Diyor. Benim merak ettiğim şu anda Ankara'nın suyuyla alakalı olarak çıkan epey bir haber var. Bu Aksaray'a gelecek olan su nereden gelecek? Ankara'dan gelecekse epey bir işleri var. Oldukça e, ilginç şeyler olduğu söyleniyor Ankara suyunun içerisinde. E, yani 11 günde iki farklı açıklama yapıldı. Bir anda kavga haline dönüşmeye başladı. Ankara'nın suyu sağlıklı mı değil mi diye. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar. Cirit vizesine ne zaman geliyor? Açıklamalar var. Melih Kökçek'ten yapılan açıklamalar var. Cirit vizesine dair herhangi bir açıklama yapmadı hiçbir taraf Vali Cirit geldi ama. O. Öyle bir şey var. Artvin Valisi Cirit bu aralar şey ya yeni valiler geldiği zaman böyle. karşılamış değil mi onu? Şey gibi tesbih gibi insanlar protokol evet. halinde diziliyorlar. Evet, 200 evet, kişi. <gülüyor> de. Devlete ait yeşil alanlar, meydanlar ve yollar da ticari amaçla usulsüzce kiraya veriliyor diye de bir haber var T24'ten. Sayıştay raporuna göre devlete ait taşınmazlar belediyeler tarafından usulsüz olarak başka kurumlara devrediliyormuş. Fırat Kozo'nun Cumhuriyet'te yer alan haberi bu. T24 oradan almış. İhale kanununa aykırı kiralama kirayı da devlet ödemiş. Güzel değil mi? Evet. Evet burada kapatalım. Gel tezkere gel. Ufak bir düzeltme Türküsüyle. yapayım. Türküsüyle. Yeni bir vali değil. O, o Cirit vali şey ı, Artvin valisi. Onun düzeltmesini yapalım. Yeni atananlardan o e, sayı dizilen protokol görüntülerini görmemiştik ondan. Ama Türkiye'nin dört bir tarafında bunları görebilmek mümkün. Uzaydan baktığınız zaman sıraya girmiş protokol üyelerini görebilmeniz mümkün. Evet kapatırken şunu söyleyelim. Suriye'de varil bombalı saldırı 23 ölü. Kerkük'te 78 IŞİD militanı ölü. Tuz Hurmatu'da 6 köyde operasyonda 2 köy geri alınmış. Kobani çevresinde 300 köy IŞİD'in elinde. IŞİD Süleyman Şah'a yaklaştı. Sınırda zırhlı araçlar alanında İngiltere IŞİD'i ilk kez vurdu İki kere. IŞİD 251 askeri öldürdü. Kanlı baskının görüntülerini yayınladı. Humus'ta söyledik onu. ilk ilkokul önünde çifte patlama çok ölü. 31 çocuk 39 ölü. Böyle de bir dünya işte. Peki ara veriyoruz şimdi. Açık gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can Bey. Gel tezkere gel. Evet tezkereden başlayalım. Hı hı. Tezkere artı tabii bir de dün resmi gazetede bu çözüm süreciyle ilgili yani o yasa yayınlandı. Yani yeni yasa zaten iki, ikisini Birlikte okumak gerekiyor Yani e, çünkü çok ba Önemli e, Bağlantılar var ikisinin arasında e, Yani tezkere işte IŞİD'den ziyade e, PKK ile uğraşan Bir tezkere zaten <gülüyor> PVP'ye de tabi e, Halbuki e, Mıntıkada e, Gerçekler bundan çok uzak yani bu mesele o değil sini birlikte okuyalım diyorum bu tezkere. dün de konuştuk ee, şimdi bu bölge tampon bölge meselesi var ee, teknik bir konu gibi duruyor ama e, bu e, bir kere işgal demek yani bu e, yani işgal etmeden orada bir tampon bölge yani ben biz askeri askeri meselelerden anlamayız ama. Yani tampon bölge evet o, sınırın o, Türkiye de, tarafında sınır. kurulmayacaksa evet. e, e, öyle tabi. Evet. E, ondan sonra da O zaten öyle. Yani ne olacaktı Türkiye <gülüyor> sınırının e, yani Türkiye tarafını e, tampon bölge haline getirmek için teskeri ihtiyaç yok yok. Dolayısıyla e, artı bir de hava sahası meselesi var. Sanki IŞİD'in uçağı var. Ha bilmiyorum belki onlar biliyorlar yani IŞİD'in bir uçağı olduğunu falan. Böyle geçirdiği uçaklar var ama o, kullanıyor mu bilmiyoruz. Evet. E, dolayısıyla o da, o da bir tuhaf. Yani bu işgal demek ve yani e, o bölge üzerinden Suriye ile belki e, doğrudan bir savaşa e, yani... Hükümetle, hükümet güçleriyle bir savaşa doğru mu gidiliyor? Bu soru bence bir yerde duruyor. Yani meşru bir soru. İkincisi, tezkerede şöyle bir ifade var. Ulusal güvenliğimize dönük artan risk ve tehditler diyor. Tamam, bu çok genel bir laf. Ama hemen ardından da Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir diyor. Ya bu, bu şimdi bu tezkere kime karşı ee, sence? Yani, yani akıl alır gibi değil. Zaten e, dün biliyorsun BDP'nin e, Merkez Yönetim Kurulu ve HDP'nin daha doğrusu e, hayır vereceklerini söyledi. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi Hı -hı. hayır vereceğini söyledi. E ardından Davutoğlu çıktı. Hayır verenler ışitçidir dedi. Evet, burada bunu söyleyecektim. Biraz önce biz de bunu telaffuz ettik bir tek cümle olarak ama ne anlama geldiğini. Hayır şimdi ama tezkerenin mantığıyla uyuşmuyor çünkü Teskere öyle ışığı hedef falan birebir ışığı hedef alan bir tezkere evet. bir falan bir Teskere değil ki bir hedef falan bir Teskere. Yani şunu söylemek istiyorum kafa karışıklığı. Ve e, beceriksizlik ve e, yani böyle, rahat safhada yani insanın insan ne diyeceğini şaşırıyor yani hakikaten. E, ve orada e, ikide bir de e, yani hükümet yetkililerinden e, yetkililerden gelen e, demeçler işte e, Cumhurbaşkanı'nın e, New York'taki konuşması işte Ey Dünya işi görüyorsun PKK'yı niye görmüyorsun? Evet. Yani bu bu bir taktik dahi olamaz. Niye olamaz? Çünkü diğer taraftan çözüm süreci var. Yani dün resmi gazetede yayınlanan kanun kanun var. Yani çözümle ilgili çerçeve yasa değil mi? Böyle bir şey var şimdi hakikaten çok tuhaf bir böyle bir saplantı halinde ikide bir de lafı PKK ve PYD'ye getiren ee, halbuki e, onlar eşitli savaşıyorsunuz şu, şu sırada orada. Yani başkası savaşmıyor. Onlar savaşmasa orası düşecek. Düştü mü bütün sınır neredeyse Işidin kontrolü altına girecek. Zaten elek gibi bir sınır, sınır değil biliyorsun. Yani Mustafa Kemal'in parmakla çizdiği bir sınırdır yani şey geçiyor oradan. Bağdat e, Bağdat e, tren hattı ki geçiyor sınırdan. Yani doğal bir sınır yok. Evet. Bir de ben de buna ufacık bir parantez ekleyeyim. Haret'te çıktı. Yanılmıyorsam evet. İngilizcesinde. Yani IŞİD'e büyük ölçüde katılımların da bu sınırdan. Canım, dün IMC televizyonunda o tren yolu sınır ya onun altından geçen yani pek çok tren yolunda olduğu gibi bir, bir şey var bir, bir yaya yolu var veya bir oradan araba da geçiyor belki. Oradan geçiyor adamlar yani işte imece onu diyor onu söylüyordu dün bütün gün öğleden sonra bunun yayınını yaptılar yani adamlar gidiyor geliyor yani. Fakat bu, bu taraf gazetesinde tabii çok vahim bir iddia var. Yani o, bu 49 reine karşı evet. Türkiye'deki 180 İs geri verildi. Yani şimdiye kadar bir yalanlama gelmedi. Hüseyin Özay'ın haberi evet. Yani evet. 49 konsolosluk personeline karşılık 180 IŞİD militanı ...örgüde teslim edildi diyor. Bunun bir değil. şey var. Evet. Şimdi yani burada hakikaten inanılmaz bir kafa karışıklığı hakim. Çünkü bir yanda da yani herkesin aslında her iki tarafın da yani Türk tarafının da Kürt tarafının da öyle diyelim üzerine titrediği bir çözüm süreci var. Yani mesela Selahattin Demirtaş dün e, olabildiğince e, e, sükunet içerisinde e, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Çünkü başbakanla görüştü. Evet. Yani alttan alıyor tabii ki alttan alıyor çünkü kimse tekrar e, Kürt-Türk iç savaşı çıksın istemiyor. yani bu e, Ama öte yandan da HDP e, bu tezkereye yani demin işte adını ettiğimiz işte, Irak'ın kuzey bölgesinde silahlı PKK terör unsurları varlığını sürdürmektedir falan gibi ifadelerle dolu e, bir tezkereye hayır diyeceğini söylüyor. Ama diğer taraftan da çözüm sürecine devam edildiğini söylüyor. Şimdi burada tabi Kandil'den gelen ondan sonra diğer Kürt siyasi hareketi yöneticilerinden Sabri Ok'tan mesela gelen beyanları da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Yani bunlar müzakere pozisyonlarını yükseltmeyi amaçlayan demeçler yoksa kimsenin hakikaten tekrar silaha sarılmaya niyeti Yok olsa bugüne kadar olurdu O kadar çok kötü şey oldu ki Ama şimdi bu belki bir kırmızı çizgi Bu söyleyip duruluyor yani evet. Kobani her an düşebilir değil mi Can evet. Yani eğer o öyle olursa tabii Çözüme bu nasıl yansıyacak O da büyük bir soru işareti olarak Orada duruyor ve Türkiye'de sanki Yani şu bir an önce Düşse de önümüze bakalım Gibi bir ruh hali içinde Ama Bunu tabi Kürtler ne kadar Sindirir yani çözüm süreci Ne halel getirmesin Diye ne kadar kabullenir Katiyen hiç belli değil Bu mi? arada yapılan bir bilgi daha vereceğim Dün Amber'in zaman Bir tweet attı bununla alakalı biliyorsunuz Bu çerçeve yasada Ben görmedim ama çerçeve yasada Yasanın en büyük eksikliklerinden bir tanesi Bu yapılan sözüm olan Müzakerelerin müzakere falan değil Yani birileri işte hapisteki bir liderle görüşüyor Abdullah Öcalan'la ve ona bir şeyler söylüyorlar. O da onlara bir şey söylüyor falan. Kimin ne dediği belli değil. Dolayısıyla burada nötr tarafsız bir üçüncü tarafa ihtiyaç yani her ciddi barış inşası sürecinde olduğu gibi böyle bir tarafa ihtiyaç olduğu söyleniyordu başından beri. Öyledir hakikaten de çünkü bir kayıt tutulması lazım. Kim ne dedi yani? ondan sonra 10 on sene sonra çıkıp hayır ben onu de demedim. Demesinler diye. Şimdi onu hükümet tarafının kabul ettiğini e, söyleyen bir e, tweet attı Amberin. E, tabii buna da bakmak lazım. Bu önemli bir gelişme çünkü. Evet. Cengiz Bey, Ama şu... yangına yani yangına e, körükle giden bir bir hükümet görüyorum ben. Yani şimdi o toplantıdan çıkıp eee tezkereye evet demezseniz tarafta taraftarısınız demek. Ee, hakikaten akıl alır gibi değil. Yani. Halbuki çünkü Kürt tarafı böyle konuşmuyor. Yani onlar da siz, siz, siz de işitçisiniz demiyor hükümeti açık açık. <gülüyor> yani Selahattin Demirtaş'ın böyle bir ifadesi yok. Başkalarının olabilir ama Türkiye'de siyaset yapanların yok. Dolayısıyla hakikaten burada Kürt siyasetinin aklı selimiyle diyelim e, e, hükümetin e, kafa karışıklığı arasındaki farkı ayan beyan görüyoruz. Cengiz Bey müsaadenizle ben tekrar kabondaki çatışmalar kısmına dönmek istiyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Amerikan müdahalesi hakkında neler düşünüyorsunuz bu bombalamalarla alakalı olarak? Allah bunu e, konuştuk. Yani bu e, ya, öyle bir yere geldi ki e, uluslararası kamuoyu ve e, hatta barış severler e, vursa da kurtulsak haleti ruhiyesi bu. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil tabii teorik olarak. Çünkü bir şeye yaramayacağını biliyoruz. Ama e, bugün içinde bulunduğumuz e, koşullarda böyle bir e, ruh halini tırnak içerisinde, e, şuur hali bile demiyorum, ruh halini anlamak mümkün. Ama şu da var. Yani şimdi bunun karşılığında e, cevap verenler, yani e, IŞİD'e, veya o bölgeye e, üçüncü tarafların müdahalesi olmasın diyenler e, bence e, bekara karı boşaması kolaydır diye bir laf vardır. E, tam da o. Neden o? Çünkü ne diyor mesela Ahmet Davutoğlu veya e, diğer e, yetkililer, e, hükümet yetkilileri Türkiye'de bu batının eseri diyor ya tamam. Amerika Birleşik Devletleri hakikaten 1993'ten itibaren arı kovanına çomak soktu. Her yerde soktu. Afganistan, Irak hiçbiri durulmuyor ve orada korkunç bir hınç birikmiş vaziyette. Ancak dünyada bütün ezilenler veya bütün haksızlığa uğruyanlar kafa kesmiyor yani. Bu kadar da değil yani. Dünyada herhalde yaşayan ne kadar 9 milyar mı insan var? 7 yedi, milyar yedi. Ha, bu, bunun herhalde ezici çoğunluğu haksızlığa uğruyor. Herkes kalkıp aa ben şu kafaları bir güzel keseyim falan demiyor. Yani burada başka bir boyut var. E, bunu da göremek lazım. ha Bununla mücadelenin e, yolu e, tepeden bombalamak mı? Muhtemelen değil. E, ama burada da bir ciddi sorun olduğu, yani farklı bir sorun olduğu da e, ayan beyan bence ortada yani. Ya evet. Buradan şeye gelecektim zaten, ulemanın yazdığı mektuba gelecektim evet. ama e, bu e, şeyden bahsetmek istiyorum önce çözüm sürecinden. E, Ömer senin başka bir teklifin mi vardı? Evet, yani şey sadece, e, IŞİD'in yanı sıra Hı. pek çok böyle Şii örgütlerden falan da e, müthiş işkence yapanlar ve öldürenler Elbette. falan var. Yani bu... Tabii. Bombalamaların sonucunda Libya'da, Irak'ta, Pakistan'da, Afganistan'da, Yemen'de, Somali'de ve Suriye'de evet. e, cihadi grupların artmasından başka bir sonuç olmadı. Olmuyor tabii. Evet. Tabii tabii. Daha da beter olacak herhalde. Evet. Ama Avrupa'daki e, e, yani İslam düşmanlığı yani birbirini besleyen iki tane olumsuz mevzi negatif süreçten bahsediyoruz burada. Evet. Avrupa'daki e, ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyon Marip kökenli e, Araplar e, itilip kakıldıkça e, işici oluyor yani bu bu yeni de değil üstelik bu ama artık orada bir, bir nevi e, ya yani 1936 e, İspanya İtsa başındaki uluslararası tugaylar gibi e, Benel-Miller tugaylar gibi tabi benzetme tam tam o yani uluslararası e, olmasıyla sınırlı. Ee, gibi bir, bir oluşum var artık yani Fransız geliyor Belçikalı gidiyor Danimarkalı geliyor Sincan'dan gelenler varmış evet Amerika'dan Doğu Türkistan evet, onlar, <gülüyor> özür dilerim çoluk çocuğuyla beraber geliyor evet, yani Doğu Türkistan'dan şey var. gelenler var yani bu böyle, böyle tuhaf bir şey yani ee, bu, bunun, evet. bunun çaresi tabii ki bombalamak değil ama burada herhalde bir ön almak e, amacı var yoksa herhalde yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da yani bombalayan ülkelerden bahsediyorum, İngiltere'de bu, bu kararları alanlar bunu bu meselenin bu şekilde çözülmeyeceğini de biliyordur diye, diye düşünüyorum yani. Umuyorum. <gülüyor> Umuyoruz en azından. <gülüyor> Umuyoruz en yani azından çünkü son bombardımanların başlamasıyla birlikte... 6000 kişilik bir iftihar olduğu haberini de okuduk gene. Dümelen, galiba. Yani çok acayip tabii, haret yazdı bunu da mesela. Tabii tabii ama yani bu Türkiye de bundan azade değil, değil tabii, yani. Değil. Türkiye'den oluk oluk adam gitti evet, söyleniyor aynen. yani dolayısıyla. Şimdi gelelim çözüm meselesine. bu şimdi dün meclisin açılışında Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi çözümle ilgili. Çözüm sürecinde nihai hedef, şiddetin her türlüsünün dışlanmasıdır dedi. Çözüm sürecinde nihai hedef, şiddetin her türlüsünün dışlanmasıdır. Bu mu çözüm Ömer? Ya böyle bir hedef olabilir <gülüyor> o, mi? <gülüyor> evet, yani bu bütün muğlaklıktan Ya artık... Paradigma hatası var. Evet, ya. evet. Yani burada çözüm sürecinin nihai hedefi Kürtlerin eşit vatandaş olarak kabul edilmeleri ve kendilerini vatanlarında hissetmeleridir benim tarifim bu yani burada bir vahim bir paradigma hatası var şimdi bunu söyleyen yani çözümün şiddet ve terörün sonlandırılması ki yani bu hükümetin yıllardır söylediği şey Türkiye'de Kürt sorunu yoktur terör sorunu vardır falan gibi abuk sabuk şeyler söylerlerdi biliyorsun yani yıllardır Hiçbir değişiklik olmamış e, bu kafayla bu teskere çıkar zaten ve bu çözüm çerçevesinden de yani e, hakikaten sabrı e, zorlayacak e, yani taşları çatlatacak sabır taşlarını çatlatacak bir e, döneme giriyoruz çünkü çözüm süreci bu değil ki çözüm süreci e, işte, gerillanın geri dönmesi efendim hayata intibak etmesi toplum yaşamına eğitimde ana dil meselesinin gerçekleşmesi bölgesel muhtariyet özellik ve genel anlamda ademi merkeziyet adalet hakikat komisyonları yurt dışında Avrupa'daki Kürtlerin dönmesi falan filan yani bunların hiçbiri ...bir kere o çerçeve yasada yok. Biasa çok muğlak ifadeler var yani. Genel bir de, bir de böyle bir dolu... E, ...şey var yani... ...yuvarlak laf var işte. Esenlik, kardeşlik falan gibi... ...içinde ne oldu belli olmayan laflar var. Yani iş hakikaten... E, ...çok zor. E, bu yasa çıkacaktır. E, tekrardan savaş... ...çıkmayacaktır. Ama... ...bu çözümden de... E, ...öyle çok fazla bir şey... Beklememek lazım. Artı tabii e, Rojava'da yani Batı Kürdistan'da, Suriye'de ne olacak? Bu e, çözümü e, herhalde e, birebir etkileyecek e, ağırlıkta bir sonuç olabilir. Eğer e, Kobani düşerse, çünkü Kobani düşerse anlaşılan o e, pek çok bilgi geliyor biliyorsunuz. Diğer e, o cizire denilen yer diye afşin falan bunların düşmesi İki çok kolaymış komitron, evet. çünkü, Hı -hı. çünkü onlar Hı -hı. düzmüş yani orada evet. bir şey yani Kobani bir orada bir doğal bir savunma hattı mevcut durum bu şimdi zaman geçiyor bu ulema'dan bir açık mektup var biliyorsunuz evet, geçen evet. hafta çıktı bu şimdi T24 de dün akşam e, yayınladı Türkçe site 24'te var bakılabilir vermiştim çevirdiler çok iyi oldu e, şimdi dünyadan yani aklına gelebilecek bütün Müslüman ülkelerden en üst seviyede ulemanın e, altına imzasını attığı son derece e, karmaşık e, bir e, dini metin bu e, tabii, yani herkesin anlayacağı dilde 24 nokta Çıkarılmış. İşte o adını ettiğim haberde var T24'te. Mesela şöyle şeyler söylüyor. Ezidiler ehli kitaptır diyor. Yani Hristiyanlar ehli kitaptır onlara dokunulmaz diyor. Zorla ihtida yani din değiştirme olmaz diyor. Ölüye kötü muamele yapılmaz diyor. Kadavraya yani. Herifler kafa kesiyor yani. Ondan sonra e, kadınların çocukların ayrı hak hakları vardır diyor cihat en önemlisi cihad bir savunma savaşıdır diyor e, şimdi diyeceksin ki tabii kendilerini Amerika'ya karşı savunuyorlar diyeceksin böyle bir sofizm yapmak mümkün ama. Yani adamlar sadece savunmuyor bir de biliyorsun saldırıyor yani bu savunmayla sınırlı bir şey değil yani bu orada bir devlet kurmak istiyorlar falan adını koydular zaten Koydular zaten yani. ha, yalnız şöyle bir şey var burada ee, e, ilginç olan o tabi yani bu bu tip e, açık mektuplar ha şeyi e, yollandı yollanan kişi de şey e, halife o çakma halife var ya Albada değil ona yazılmış bir açık mektup bu. 126 din aliminin içerisinde bir tane Türk var. Kim sence? Mehmet Görmez değil. Hmm. İstanbul eski müftüsü Mustafa Çağrıcı. Hmm. Ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yok. Bu şeyde. Eminim sormuşlardır. Mümkün değil çünkü evet. Mısır orada, Libya orada, Irak orada ve herkes orada. Yani bütün Sünni dünyanın Endonezya, Malezya, Senegal aklına gelirse bir tek Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanı yani en tepe halim yok. yok. yok. Niye yok. acaba? Bilmiyorum. Bunu bir soru olarak <gülüyor> Evet ortaya atalım. Ortaya Önemli evet. tabii. Evet. E, tabii. Yani Önemli bir boşluk. Şakası yok yani. Evet. E, vaktimiz doluyor. E, bu şimdi Avrupa ile ilgili bir gelişme de var. E, bu şimdi parlamentoda yeni tayin edilen e, komisyon üyelerinin yani komiserlerin hearingleri oluyor, diye dinleniyorlar, parlamento bunları dinliyor, karar veriyor, e, vizyon belgelerini sunuyorlar. E, aynı Amerikan Senatosu'nda olduğu gibi yani böyle bir süreç var. Şu sırada da bu cereyan ediyor. E, yeni genişleme komiseri Johannes Hahn, Avusturyalı, Avusturyalı bu Hristiyan Demokrat, fakat e, sağ, yani şimdi çıkan komisyonda yani, yani eski komisyonda da üyeydi. Bölgesel politikadan sorumluydu. E, şimdi o e, şeyinde olmamasına rağmen yani yazılı metinde olmamasına rağmen dün e, parlamentoda e, Türkiye'den söz etti. Daha doğrusu etmek zorunda kaldı. Çünkü o, o, o yani Türkiye'yi e, ilgilendiren sorular geldi sadece Yunanlı veya Kıbrıs milletvekillerinden, Avrupa vekillerinden de değil ee, şöyle bir cevabı var yani müzakere ancak Kopenhag siyasi kriterine uyum olursa sürer diyor Şimdi bu çok önemli ee, komisyon e, yani bir müzakereyi durduramaz kendi başına ama ne yapar e, açılabilecek olan fas, e, fasılları e, sürüncemede bırakır Zaten yani açılabilecek durumda olan fasıl yok. Ee, var. Türkiye açmak istemiyor. Sosyal politika biliyorsun bu iş güvenliğiyle falan alakalı o konulara hiç girmiyoruz değil evet, mi? Türkiye Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü iş. Evet. Güvensizliğinde. Evet tabii. Ondan sonra son rakamlar çıktı. Eylül ayı rakamları. Korkunç. Günde beş işçi ortalama. Evet, biz de takibe bir çalışıyorduk. Bir tabii tabii. Yangın kulesine girip bakmak lazım. Çok önemli iş. İş Güvenliği ve İş Sağlığı Meclisi. Ee, bu fasıl açılabilir, açılmıyor. Neden açılmıyor? Bu yüzden açılmıyor. Çünkü Türkiye hiçbir uluslararası e, müeyyide, yani sözleşmenin altına imza atmak istemiyor. Yani Dünya Çalışma Örgütü. Dolayısıyla müzakereler e, herhalde artık tamamen e, bir e, yani bir derin dondurucu. Ya. Artık derin dondurucudaydı da. Son bir fasıl açıldı o fasıl da zaten bu Yohannes e, Han'ın başında bulunduğu e, genel müdürlüğün e, uhdesindeki fasıldı yani bölgesel politika Allah'tan açıldı en son fasıl o ondan beri bir şey açılmadı ve açılacağı falan da yok bu gidişle. Ee, yeni bir e, strateji belgesi Filan falan konuşuluyor ee, Yeni bakan öyle şeyler serdediyor ee, Baktık o strateji belgesinde Ne vardı hiçbir şey yok yani yeni Hiçbir şey yok Kıbrıs'la ilgili e, Hiçbir e, adım yok e, Müzakere tarihinden şey, Katılım tarihinden bahsediyor 62. hükümetin programı 2023 diyor ama hiçbir yerde tekrar etmiyorlar Sadece hükümet programında öyle kaldı Artı tabii bu Yohannes Han'ın adını daha sık duyacağımız Johannes Han'ın söylediği Kopenhag yani siyasi kriteri meselesi Türkiye artık burada uyumlu bir ülke değil. Yani şöyle söyleyelim 10 yıl önce şu sıralar yani 2004 hatırlayacaksınız şu sıralar Türkiye Kopenhag siyasi kriterine uyumlu sayılmış ve müzakerelere başlaması. Kararı çıkmıştı, değil mi? Evet. Tam yani geceviştı, tam bu aralar konuşuluyordu ve yani memlekette bir bayram havası esiyordu falan. Bugün öyle bir durum olsa, yani Kopenhag siyasi kriterine uyumluluk sorusu sorulsa, o müzakereler açılmaz. Ama Avrupa Birliği bunu biliyor tabii, görmezden geliyor ve amaç da herhalde şu, yani Türkiye'yi daha fazla ...yani başka yerlerde maceralar aramasını engelleyelim gibi bir şuur hali var Brüksel'de ve Avrupalı ülkelerde. Yoksa bunu başka türlü anlatmak mümkün, yani açıklamak mümkün değil. Aday ülkeler arasında, müzakere eden aday ülkeler arasında, her iki grup arasında Kopenhag siyasi kriterine bu kadar uyumsuz bir ülke yok. Evet. Sen hatırlarsın bu eskiden askerler darbe yapardı. Ondan sonra e, çıkarlardı işte esenlik refah işte güvenlik falan filan deyip arkadan ikinci cümle NATO'ya ve Sento'ya sadığız derlerdi. Evet. Bu, bu hükümet de öyle Avrupa Birliği'ne sadığız diye evet, evet. hala sürecine ama fiiliyatta tabii tın tın yani. Evet. Maalesef böyle güzel biz, haberlerle diyorsun. evet maalesef dedin nedir maalesef tepkilecek evet, yani bir şey yok evet, her şey yolunda. da <gülüyor> her şey onda Allah beterinden saklasın Allah. diyelim <gülüyor> çok teşekkür hadi görüşmek güzel. üzere evet, doğru. <gülüyor> nereye doğru Cengiz Aktaş'la geleceğe bakışlar Evet, geleceğe bakışların ardından Cengiz aktarla bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak, onu duyuralım. Bu Tarih Vakfı'nın düzenlediği Perşembe konuşmaları da tekrar başlıyor. Ve ilk konuşması bugün olacak. Perşembe konuşmalarının inkarın, yani 1915'ten 2015'e Tehcir, Taktil, Soykırım adını taşıyor. İnkarın şiddeti konusunda Ermenilere yönelik toplu şiddet 1789'dan 2009'a uzanan bir süreci konuşmak üzere Sosyal Bilimci Michigan Üniversitesi'nden Fatma Müge Göçek yapacak bu konuşmayı. Bunu konuşmak üzere de Tarih Vakfı'ndan bu dönemin koordinatörlerinden Güven Gürkan Östanla bir bu konu üzerinde konuşma sohbet gerçekleştireceğiz birazdan. Açık, Açık Gaste. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de söz nettiğimiz gibi perşembe konuşmaları e, var Tarih vakfının. Oradan koordinatör Güven Gürkan Östan'la beraberiz ve 1915'ten 2015'e tehcir, takdil, soykırım üzerine yapılacak bir konuşma üzerine birazcık bilgi verelim diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ Hoş geldiniz. Ee, biz Perşembe konuşmalarını artık tarih vakfında bir şekilde e, eleştirel tarih üzerine çalışan genç akademisyenler de uzun zamandır bu konuda emek e, sarf eden e, akademisyenleri bir araya getirmek. Aynı zamanda da Burada bir platform oluşturmaya çalışmak gibi bir gayeyle e, başlattık. E, bundan önceki yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nden e, sevgili arkadaşımız Vangelis e, uzunca süre emek verdi bu, bu toplantıların e, bir yapılmasına. Bu sene vakıfta görev bize düştü. E, benle Bilgi Üniversitesi'nden öğretim üyesi arkadaşım Ömer Turan beraber koordinatörlük yapıyoruz. E, 2015'e az bir süre kaldı. Ve gündem oldukça yoğun. Ee, biz de tarih vakfı olarak 2015 hazırlığını e, önceden başlatıp çok aslında tartışmalı bir konuda e, bir yeni platform oluşturalım ve perşembe konuşmalarını başlatalım. E, 1915'ten 2015'e tehcir, takdir, soykırım başlığı adı altında ee, Ermeni e, meselesi soykırım ve inkarcılık üzerine yapılmış e, farklı çalışmaları bir araya getirebilecek bir organizasyon olarak düşündük ve e, bugün başlıyoruz. Evet, İlk çok de. Allah kolaylık versin, evet. değil mi? Çünkü Siz... çok kapsamlı yani evet. inkar denince zaten bütün bir Evet. Külliyat giriyor evet. işin içine evet. çünkü çok resmi ve yarı resmi politikalarda herhalde inkarın temelini oluşturuyor yani. Evet aslında e, tarihselliği içerisinde çok katmanlı bir şeyden söz ediyoruz. Devletin bir e, aktör olarak bu işte e, resmi anlatı, anlatıyı oluşturma tarihi aslında sorunun başlama tarihiyle hemen hemen aynı. E, bir süre sonra özellikle son e, 30 küsür yıldır e, yarı resmi aktörlerin de devreye girmesiyle birlikte... E, İnkarcılık sadece bir resmi politika olmakının ötesine geçti. Türklüğe içkin bir kolektif mazlumluğu da üreten bir söylem haline geldi. Başka Türkiye'nin başka sorunlarıyla birleşti. Başka dış politika gündemleriyle birleşti. Özellikle Azerbaycan'la olan ilişkiler vesaire gündeme geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin akademiyasında, medyasında inkarcılığı yeniden üreten çok fazla ve çok... Farklı işlevleri olan aktörler var. Yani sadece e, bildiğimiz milliyetçi, ulusalcı cepheyi kastetmiyorum. Bunu daha e, sofistike yapanlar... ...yani süreci bağlama oturtarak normalleştirmeye çalışanlar var. Aynı zamanda da devlet haklı bu konuda epey operasyonel oldu son 30 yılda. Yeni kurumlar oluşturdu, yeni anlatılar oluşturdu, yeni diplomatik ataklar yapıyor. 2015 zor bir yıl olacak hepimiz için... Bizim amacımız biraz e, 2015'e giden süreç içerisinde e, bu konuya eleştirel bir perspektiften bakan ama e, tam anlamıyla da birbirleriyle uyumlu olmayan farklı görüşleri serimlemek. E, çünkü eleştirel kampın içerisinde de farklı duruşlar var e, konuya bakış açısından. Hem oradaki e, nüansları gösterebilmek hem de e, bu hegemonik milliyetçi anlatı dışında e, tarih tarihe nasıl bakarız. Baktığımız yerden biz kendimize yüzleşmeye, yüzleşme üzerinden kendimizle barışmaya, bu toplumla barışmaya nasıl imkanlar sağlarız gibi bir amacımız var. Evet, peki bu nasıl... İlki başlıyor bugün. Bugün ilki başlıyor. Saat... Genel kapsamda e, neler başka olabileceğini konuşalım, sonra da biraz isterseniz bu bugünkü günün evet. üzerinde odaklanalım. Biz e, 2015 şubat ayına kadar devam edeceğiz. E, genellikle perşembe günü. Toplantıları 15'te bir gerçekleşiyor. Ee, Fatma Müge Göçek'le başlıyoruz. Ondan sonra hemen 16 Ekim'de e, Fikret Hoca'yı, Fikret Adanır'ı e, misafir edeceğiz. E, ondan sonra Nazan Maksutyan bizim e, konuğumuz olacak. E, bu süre içerisinde genç akademisyenlerle uzun süredir bu konuya eğilmiş akademisyenleri e, peşi sıra birbirleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Birkaç tane ayrı panel hazırladığımız, ee, özellikle e, mesele e, mikro tarih ve e, farklı yerellikler perspektifinden bakan akademisyenleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Tam da bu süre içerisinde tarih vakfı e, 1915'e dair birkaç tane önemli eseri e, Türkçe'ye kazandırmak üzere e, bugün bizlere katılacak Fatma Müge Göçey'in e, Suni ile Gregory Suni ile birlikte editlediği A Question of Channel Side tarih vakfı yurt yayınlarından çıkıyor. Çok yakın bir zamanda. Dolayısıyla toplumsal tarih, tarih vakfı yurt yayınları ve perşembe konuşmaları birbirleriyle koordineli bir şekilde devam ediyor. Bütünleşiyor. Evet. Yani bu Fatma Müge Göçe'nin bugünkü konuşması da çok kapsamlı yani tarihsel olarak da geniş bir derinliği alıyor. Ta 1700 e Fransız devrimine evet. kadar hatta götürüyor galiba 225 yıllık evet. bir sürecin. Ee, Fatma Mügekülçek bizim için çok e, önemli. E, onunla başlamak çok önemli. Çünkü dinleyicilerimiz de biliyordur Ermeni soykırımının inkarcılığı meselesinde tabu yıkmış isimlerden biri Taner Hoca ile birlikte Taner Akçamla birlikte özellikle Michigan toplantılarıyla biz hocayı Avrupa'dayken yakaladık Amerika'ya geri dönecekti ve bir şekilde onunla başlamak istediğimizi söyledik yakında Oxford yayınlarından yeni bir eseri çıkıyor ve o aslında bugünkü konuşmasında bize inkarcılığın farklı katmanlarını anılar ve başka metinler üzerinden nasıl da takip edebileceğimizi gösterecek. Benim için de ve birçok arkadaşımız için de ilk defa dinleyecekleri bir şey olacak. Hocanın daha önceki çalışmalarıyla bütünlük arz eden bir yanı var. Kıymetli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bugün saat 6.30'da dinleyicilerimizi bekliyoruz. Bir değişiklik var izninizle onu söyleyeyim. Biz e, perşembe konuşmalarını e, mutat olduğu üzere Aynalı Çarşı'da yapıyorduk ama bu toplantı Tarif Vakfı'nın kendi binasında olacak Eminönüm'de. eminim de. Evet, e, biz orayı perşembe konuşmalarını da düşünerek yeniden organize ettik ve e, çok keyifli bir salona dönüştü e, yeni yerimiz. E, çok merkezi e, hemen işte Marmara Belediyeler Birliği'nin olduğu yer, otobüs duraklarının iki yanındaki bina. Herkesi bekliyoruz. Evet, peki burada şimdi yeni bazı şeyler söyleneceğini de söylemiştiniz. Evet. Biraz ondan bahsedelim mi? Yani Binebildiği kadarıyla. Evet, yani aslında şunu söylemek galiba mümkün. Biz... Bu inkarcılık e, meselesinin tarihsel köklerine dair e, sosyal bilimlerde analizler gerçekleştirirken birden farklı yöntem kullanıyoruz. Onlar e, bazen devlet e, politikalarındaki net karşılıklar oluyor, bazen toplumsal hayatta e, ana aktarımında ve e, alternatif anlatılardaki karşılıklar oluyor. E, hoca ikisini birden harmanlayacak bugün ve dolayısıyla bize e, yanılmıyorsam. Hem e, ana akımdaki değişimler ve kırılmaları gösterecek ama aynı zamanda onun gizlenen ya da e, yeniden üretilen başka yönlerini de e, daha bilmediğimiz kaynaklar üzerinden e, anlatacak. E, o yüzden çok heyecan verici. E, hem Kır, kırılma, pardon, sözlüğünü kestim. Mi? Kır, kırılma noktaları derken e, mesela, mesela şey ilginçtir. Yani e, 1915'e dair uzunca bir süre e, kolektif <gülüyor> hafıza da hiçbir şey yoktur. Yani e, devlet e, Sessizliği bir çeşit kolektif amnezya yaratmıştır bu konuda. İnsanlar 1915'e dair bir şey bilmeden yetişmişlerdir. 1965'te soykırımın 50. yılı nedeniyle dünyanın çeşitli merkezlerinde anmalar başladığında Türkiye kamuoyu bir anda ne oluyor? Ee, sorusuyla karşı karşıya kalır. Hatta e, 70'lerde Asala e, eylemlere başladığında bu Asala'nın eylemlerini anlamlandırmakta da zorlanır e, insanlar. E, e, İnkarcılık Başta sessizlik anlamına geliyordu. Yani konuşmama, konuşturmama bu konuda da bir konsensus vardı. Ee, 80'lerden sonra özellikle 80-83 arasında askeri junta e, döneminde e, 1915'e dair yeni bir resmi anlatı e, icat etmek ve bu süre içerisinde de yeni kurumlar oluşturmak gibi bir yöntem görüldü. E, tercih edildi. İşte bu yöntemin farklı aşamaları vardı. Yani bir süre sonra mukatele tezi, bir süre sonra işte arşivleri açalım tarihçiler baksın tezi. Bu inkarcının farklı katmanlarını oluşturuyor. Bu, mukatele ne demek? Yani aslında karşılıklı bu karşılıklı yapılmış bir kıyımdır. Dolayısıyla hani buradan özür dinlenecek bir şey yok. O konjonktürün sonucudur denilen bir tez bu. Bugünlerde iyice başka versiyon karşılaşıyoruz. Yani e, bu dönem öyle bir dönemdi ki herkes mazlumdu, herkes mağdurdu. Dolayısıyla yaşananlar normaldir. E, bağlamı bize anlatarak normalleştirme. E, bağ, bağlam çok önemli ama bağlamı bir normalleştirme argümanı olarak kullandığınızda elinizi yıkamaya e, çalışıyorsunuz. E, bunun e, bu önümüzdeki 2015'e giden zaman diliminde çok fazla örneğini göreceğiz gibi. Söyledi siz de rastlamışsınızdır Gazi Üniversitesi yakınlarda bir yarışma duyurdu. Grafik yaptı. tasarım yarışması. Grafik tasarım evet. yarışması ve işte Anadolu ve Kafkaslar'da mazlum Müslümanlar, Türkler başta 19 Ocak olarak açıkladılar ama sonra 16 Ocak'a çektiler sonuçların açıklanmasını. Azerbaycan Büyükelçisi'nin doğrudan jüri de olduğu falan ve ortak bir şeyden bahsediyoruz. Şeyinde farkındayız. Yani inkarcılığa daha ya da asıl mağdur bizize dair son yıllarda üretilen başka ürünlerde bu işler birleşecek. ilginç olan tabii yani medeni Türkler ya da Müslümanlar bizim medeniyetimizde soykırım yoktur gibi bir tezin üzerinden hareket eden bir siyasal iktidar var. Yani onunla birlikte paralel yürüyen bir şeyden söz ediyoruz. Evet yani bu biraz önce sözünü ettiğiniz şey de ...sessizliğin... ...resmi politika olarak benimsenmesi... ...o kadar e, hafife alınacak bir şey... ...değil aslında. Evet. E, ben kendi kişisel... E, ...deneyimlerimden... Diyeyim, ...öyle çıkarak ...bir şey eklemem gerekirse... E, ...oldukça işte... ...dünya meselelerine... ...ilgi duyan bir ortamın içinde... E, ...yetişmiş... ...öğretim üyeliği vesaire yapmış biri olarak... 1965'te karşılaşılan şokun ta kendisinin içinde bende. Bulmuştum hı. kendimi. Yani hı. sessizlikle geçiştirmek o kadar basit mi derseniz evet o kadar basit o etkili hı. olabiliyor. Yani hiçbir şey hiç kimse benim kendimin hı. ve çevremdeki kimsenin de bu konuda hiçbir şey bilmediğini dehşet içinde bu asalayla beraber falan hı. fark ettik 50 hı. yıl geçtikten sonra. Onun için çok etkili olmuş bir resmi politikadan bahsediyoruz diyebiliriz belki. Çok haklısınız. Hatta e, bazı yani e, kamuoyunda bu Ermeniler nereden çıktı e, sorusunu sorup ya işte Sovyetler aldıktan sonra buraya gelmişler e, gibi e, yorumlayan. Yani, yani bunun bir otokton halkı olduğunu bile unutmuş e, bir kolektif bellekten bahsediyoruz ki bu anlamda tırnak içinde uzunca süre çok başarılı olmuş bir şey bu resmi politika. Tabii bunun arkasında çok başka e, sosyal ve ekonomik sebepler de var. Yani hani e, bir dolu Ermeni malına el koymuşsunuz ve onlar e, bir süre sonra yeni sahipleri tarafından daha önce birer Ermeni malı olduğunun gerçeğinin üzerini kapatmak üzerinden sahiplenilmiş. E, ve yani e, Yine aynı zamanda çok sayıda Müslümanlaştırılmış kadınlar var ve çocuklar var bu dönemde. Aslında başta herkes onları biliyor. Ama bu hangi sürecin sonunda yani ne, ne oldu da bu insanlar Müslümanlaştırıldı evet. bunun arkasına düşmemiş toplum uzunca bir süre. Evet şimdi bu toplantılarla perşembe konuşmalarıyla bu gerek sessizlik resmi sessizlik e, politikaları olsun gerekse de e, yeni e, evet. deyiminizle de yeni e, tekrar üretilen inkar evet. e, yeniden yaratılan inkar politikaları olsun bunların üzerine gidilecek zorlu bir süreç bekliyor. Zorlu mı? bir süreç bekliyor e, çünkü e, şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu konuşmak Türkiye'de hala bütün her şeye rağmen e, ciddi anlamda e, tabu olma özelliğini e, koruyor. Ve o yüzden e, farklı açılardan bakmak isteyen tüm dinleyicilerimizi e, bizimle Perşembe konuşmalarında birlikte olmaya davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz Güven Gürkan Özlem, Bu Hakikaten 1915 tehcir ya da neyse adı soykırım nasıl ifade edilirse edilsin bu coğrafyadaki yaşanmış en büyük travmalardan biri hatta evrensel olarak yaşanmış en büyük travmalardan birinin 100. yıl düğümü gelirken etraflıca konuşma fırsatı bulacağımız aşikar bunu nasıl atlatacağımız ayrı bir <gülüyor> şey acımasın. konusu olarak karşımıza çıkıyor tabii. Ee, çok teşekkürler. Ben çok Görüşmek teşekkür ederim. Üzere. Sağ olun. Evet şimdi bitirirken de biz şey, Django Bates adlı parçayı seçtik. Mayday adlı parçayla Django Bates'ten gelecek ama ondan önce şey de söyleyelim bir e, 18 yıldır bizimle beraber çalışmış olan Ahmet Yel arkadaşımız emekliye ayrıldı gitti ona teşekkürlerimizi sundum uzun bir süreydi bizde bizimle beraber kuruluştan beri çalışıyordu bir de Ömer Şahin'in teknik sorumlumuz Ömer Şahin'in de ikizleri oldu ona da bir onlara da bir günaydın diyelim tebrik edelim ve bitirirken de Django Bates'in doğum gününde 20960 doğumlu besteci, çok enstrüman pek çok enstrümanı bir arada çalan ve grup liderliği yapan Django Bates'in doğum gününde de Mayday imdat adlı parçayı çalarak da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.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 işte